Allah a ラハマイラハマイラハマイラハマイララハ d イララハマイララハ r イララハマイララハマイララハマイ e ラハ z イララ i ハマイラララハマイラララハマイラララハマイ a ララハマイラララハマイラララハマイ e ラララハマイ t ララハマイラララララララララハマイラララララ t u r ラララララララ a ララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ n ララララララ a ララララララララララララララ l ララララララララララララララララララ h a ララララ s ラ l ラララララララララ İnde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. <gülüyor> Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepimizi mağfiret etsin,、Amin. hepimize hayır ihsan etsin, her türlü şerden, kötülükten, sıkıntıdan uzak tutsun. Kötü kaderden korusun. Cumhurumuzun istediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Evet, bugünki dersimiz cimrilik üzerine olacak inşallah. Bu da tevhid derslerinden derslerin devamı niteliğinde olan imanı, ibadeti, akideyi gerçekten、e, sarsan önemli meselelerden bir tanesi. Cümrecilik. Evet. Müminin alameti olmayan bir huylardan bir tanesidir. Allah Azze ve Celle kitabında hemen girişinde müminlerin alametlerinden bahsederken, onlar Allah'ın kendilerine verdiklerinden hem yer hem de ne yaparlar infak ederler. Müminin gerek bedeninde gerek imanında cimrilik diye bir şey görmeniz nedir? Mümkün değildir. Cömertlik vardır. Cömertlik ve dağıtma, infak bunlar müminin alametleridir. Allah Azze ve Celle Ali İmran 180'de Allah'ın fazlından, kereminden, kendilerine verdiklerini infakta cimrilik edip gösterenler sanmasınlar ki o kendileri için hayırlıdır. Tersine bu onlar için şerdir. Buhledip cimrilik ettikleri şeyde kıyamet günü onların boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarımızdan haberdardır.、Diyor. Evet konumuzu teşkil eden ayet bu. Cimrilik nedir? Cimrilik harcanması gereken malı sarf etmekten kaçınmak, para ve malı çok sevdiğinden dolayı başkasına bir şey vermekten çekinmektir. Demin de sohbetin evvelinde arkadaşımızın sorduğu Saleme kıssası sahih mi? diye sordu. Bugünkü sohbete onu da baya bir tereddüt geçirdim. Sahih olsaydı bugün derste onu da işleyecektim ama maalesef tefsirlerde, siyerlerde bolca zikredilir ama sahih bir kıssa değil. Olsaydı konuyu en güzel anlatan meselelerden bir tanesiydi. Kardeşlerim dinimiz en başta nafilelerden önce zekatı emrederek cimriliğin önüne ne yapmıştır? Müminin geçmesini sağlamıştır ki zekat İslamın olmazsa olmaz beş temelinden nedir? Bir tanesidir. Ve bazı mallara harcamada bulunmamızı ne yapmıştır? Emretmiştir. Hatta Muazı Yemen'e vali olarak gönderirken Ali sallallahu aleyhi ve sellem, ey Muaz, sen Kitabehli bir kavme gidiyorsun. Onları önce Allah'ın birliğine davet eder. Sonra günde beş vakit namaz olduğunu onlara emret. Sonra Zenginden alıp fakire zekatın olduğunu söyle ve zekatı da orta bir maldan al, mazlumun ahından sakın diyor. Yani burada bile davete giden, davetle görevlendirdiği birine dahi verdiği emirlerden birisi nedir? Budur. Önce Allah'ın birliği,、Agilir. tutarlarsa namaz, sonra sosyal düzeni sağlayacak ne vardır? Zekat Mecessesinin çalışması vardır ki bu İslam'ın nedir? Şi'aradır. Hatta dikkat ederseniz ilk harcilerin çıkışı yine bir kıstan tamahlan gündeme gelmiştir. Ali sallallahu aleyhi ve sallam o gün savaşta eldedilen ganimetleri ihtiyaç içinde olanlara vermiş, oradan bir tanesi çıkmış Allah'tan kork.、E, göktekinin emini benim hala Allah'tan kork. Neye binayen demiştir? mal karsından dolayı ve akabinde Ali sallallahu aleyhi ve sallamı kendi aklince itam ederek ne yapmıştır gitmiştir. Evet kardeşlerim Allah hepimize hayır versin hayirden ayırmasın aile bireylerinin hakkını, akrabanın görülüp gözetilmesini Allah Azze ve Celle ne yapmıştır bize emretmiştir. Çevremizdeki yoksullara imkan ölçüsünde yardım etme dinimizi nedir? bir görevidir. Parası ve malı olduğu halde bir insan bu görevlerini yapmaz ve malını sarf etmekten çekinirse cimrilik yapmış olur. Zekat, bakın tevbe atmışa baktığımızda zengin bile olsa yolda kalmışsa ne yapılır? Verilir. Yani ihtiyaç içinde olan insana ne yapma? Vermek zorundadır. Cimrilikin başlıca sebebi aşırı mal hırsı ve gelecekte de Ne kalma, aç kalma, yoksul kalma hırsıdır. İşte bu yüzden de insan、e, cimriliye sevkeder kendisini. Geçen hafta da işlemiş olduğumuz son、e, noktalardan bir tanesi neydi? Mal fitnesi. İşte bu da onun bir ayrıntısına giriyor kardeşlerim. Ali sallallahu aleyhi ve sallam çocuk cimrilik ve korkaklık sebebidir buyurmuş. Aşırı mal hırsı ve cimriliği yüzünden durmadan mal biriktiren ve tükenir endişesiyle hastalıklarında bile harcamayıp dünyayı kendilerine zindan eden cimriler vardır. Halbuki mal Allah'ın nimetidir ve bu nimet yerli yerinde harcanırsa Allah'ın nimeti de hakkıyla yerine ne yapar? Girir. Kardeşlerim cimriler, Mesela şu aramızda cimri insan olsa sevilir mi? Bir yolculuğa çıkıyorsun, sen infak ediyorsun, sen ikram ediyorsun, o hep yiyip içiyor. Paraya geldi mi araziye uyuyor, infak etmiyor. Veyahut herhangi bir şey var, her şeyde var ama tam kendisi bir şey verecek, ne yapıyor? Araziye uyuyor. Kim sever cimriyi? Cimriyi ne Allah sever ne de Allah'ın kulu sever. Çünkü cimriler sevilen insanlar değildirlerdir.、Eh, sevilen insan sınıfında değildir sevimsiz aşağılık kişilerdir. Allah Azze ve Celle onlar ki hem kıskanır cimrilik ederler, hem de herkese cimrilik tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyleri saklarlar. Biz de böyle nimetleri gizleyen nankörlere hor. Ve rüşvay edici bir azap hazırladık diyor Nisa 37'de. Hatta halk arasında belki biraz ağır ama şöyle bir de söz vardır: "Cimri malca cimridir ama namusça cömerttir" derler. Hakikaten ata sözleri boşuna söylenen bir söz değildir. Detayına baktığınızda doğruları tespit edersiniz. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize cimrilikten sakının çünkü cimrilik sizden önceki milletleri helak etti demiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam her sabah gökten iki melek iner. Birisi ilahi infak edene karşılığını ver, diğeri Allah'ım cimrilik edene telef ver, malını yok et diye beddua eder buyurmuştur. Yani infak edene meleğin birisi dua eder, cimrilik yapana da meleğin birisi dua eder. Bu her gün devam eder diyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, cimri kişi Allah'a uzak, cennete uzak, insanlara uzak, cehenneme yakındır diyor. İmam Tirmizi Kitabul Birden aktarıyor.、E、bir insan Allah'a uzaksa, cennete uzaksa, İnsanlara uzaksa nereye yakın? Aynen ayet kerime de geldiği gibi ya diyor onların iman ettiği gibi iman edersiniz, ya da sizi olduğunuz yerde bırakırız, orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Yani ya sahabenin iman ettiği gibi iman eder, cennete girersiniz, ya da kafanızla göre takılır, putlara takar, takılırsınız veya. Şirk akide üzerinde olur. Cehenneme düşersiniz diyor. Burada da demek ki bir mal sevgisi aşırı tamah hem insanı Allah'tan uzaklaştırıyor hem dininden, cennetinden hem de insanlardan. E o zaman bu mal niye kazanılır ki? Sahabe geliyor. Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bana diyor öyle bir amel öğret ki Allah sevsin. Öyle bir şey öğret ki İnsanlar sevsin diyor. Ne diyor? Dünyadan yüz çevir ki Allah seni sevsin diyor. İnsanların elinde olandan diyor. Yüz çevir ki insanlar seni sevsin diyor. Bunlar basit nasihatlar değil, basit sorular da değil. Soruyu soran o insanlar da basit insanlar değil. O insanları tanıyalım ve hayatımızda o insanları örnek alalım. Çünkü. Onların iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor. Kurtulabilmemiz için önce o insanları bir tanıyalım. Onlar o yaşantılarında nasıl bir iman etmiş, hayatlarına nasıl neler geçirmişte. Bakın kaç tane ayetin uzul sebebi var. Geçen hafta hoca da işte diyor, haşır dokuzuncu ayetin uzul sebebini. Kendileri ihtiyaç içindeyken kardeşlerini ne yaptılar? Kendilerine tercih ettiler. Cimri bunu yapamaz. Yapar mı? Açlığından geberse bile kendi malını yemezsin. Yarın kabirde onların hesabını verirken o cimrilik yapıp sakındırdığın, yığdığın <gülüyor> ne yapacaklar? <gülüyor> Hiç sonra demedim Hacı. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Rabbim kendine yakın, cennete yakın, insanlara yakın, cehennem ateşine uzak eylesin bizlere. Cimrik hakkında çok söz gelmiştir, çok söz söylenmiştir. Cimrilerin insanlar arasındaki durumunu çok güzel anlatır bu sözler. Mesela alimlerimizden bir tanesi Cimri'nin hakkında şöyle demiştir. Cimri'nin yüzüne bakmak insanın kalbini karartır. Cimri'lerle karşılaşmak müminler için beladır demiştir. Bir daha okuyayım mı? Bak çok önemli bir söz. Cimrinin yüzüne bakmak insanın kalbini katılaştırır. Cimrilerle karşılaşmak da mümin için bir beladır diyorum. Hakikaten öyledir yani. Ya ben birçok şey yaşadığım için bu sözlerin、e, şeylerini test ettim yani. Yine Yahya bin Muaz'dan gelen bir sözde kötü kimseler olsa bile Cömertler için herkesin kalbinde bir sevgi vardır, kötü de olsa. İyi olsalar bile cimriye karşı herkesin kalbinde yalnız nefret vardır diyor. Tespiti gördünüz mü? Yani ahlakı bozuk, yani değişik şekilde bir kötülükleri var ama cömert birisi. İnsanların muhakkak ona bir sevgisi vardır diyor. Ama iyi de olsalar cimriye herkesin bir nefreti vardır diyor. Allah hakkımızda hayır yazsın. Yine alimimizden bir tanesi şöyle söylüyor. İnsan malına cimrilik ettiği nisbette şerefinden kaybeder. Sözleri gördünüz değil mi? Basit değil. Hepsi tartılması çok zor sözlerden bir tanesi. Mallarını kendileri için bile harcamaktan çekinen cimri, Allah-u Teala'nın kendine verdiği nimeti harcamamakla sadece kendine değil, Eş ve çocuklarını da ne yapar? Sıkıntıya sokar. çevresindeki diğer insanlara fenalık yapmış olur. Çünkü Allah'ın verdiği bu nimetlerde nafaka, sadaka olmak üzere insanların hakkı vardır. Bu hak sahiplerine verilmesi gerekir. Verilmediğinde nedir? Bu bir zulümdür. Servet Allah Azze ve Celle'nin insana nedir? Bir ihsanıdır. Allah Azze ve Celle Serveti dilediğine verir, dilediğinden alır. Mal ve mülkün gerçek sahibi nedir? Odur. Cimriler bu şuğura eremeyen, sadece birer mahlukturlar. Müslümanların cimrilik konusunda Allahu Teala'nın şu ihtarını unutmamaları gerekir. Allah Azze ve Celle, Allah'ın verdiklerine cimrilik edenler sakın bunu kendiler için hayırlı olduğunu sanmasın. Muhakkak ki bu onların kötülüğü nedir? Cimriler yaptıkları şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Demin okumuş olduğumuz ayet-i kerim. Kardeşlerim, muhakkak ki her insan bir nefis taşıyor. Her nefis de muhakkak ki zayıftır ve ihtiras sahibidir. Diğer derslerde tevekküllen alakalı tümler, Ki bu da onun devamıdır bu dersiniz. İşlediğimiz gibi insanın tevekkül sahibi olabilmesi, sebat edebilmesi, karakterli olabilmesi için bazı etkenler saydık. Neydi bunlar? Salih insanlarla beraber olma. Şimdi insan salih, güzel Allah Azze ve Celle indinde Makbul olan ameller işleyen birisiyle arkadaşlık yaptığında kendisinde olmayan, onda olan mezhepleri otomatikten ne yapacak? Kalacak. Nefsinin de cimriliğinden, malının da cimriliğinden ne yapacak? Korunacak. Düşün, salih insanın yanına giden birisi hiç aklında fikrinde yokken infak yapmayı, sadaka vermeyi, zekat vermeyi Yani birçok hayır ve hasenatta bulunmayı ne yapar? Öğrenir. Veyahut hayırlı insanların mescidine giden hep hayırlı işlerle uğraşılır ki hayırlı işlerle uğraşma zaten hayır ehline mahsustur. Eğer kişi yani bir tanesini ele alıyorum salih insanlarla beraber olmayı devam ettirirse o toplulukta olursa muhakkak ki yapacağı da nedir? Hayırdır. Ama eğer insan tek başına Cemaattan uzak bir yaşantı seçmişse ki hadis-i şerifte geldiği gibi şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden uzaktırdır. Kim cemaattan uzaklaşırsa boynundan İslam bağı da ne yapar? Çıkar. Yani artık o nefsinin esiri şeytanın oyuncağı haline gelir ki ilk yapacağı şey hep nefsani hareketlerdir ki bu cimrilikte bunun ürünlerinden bir tanesidir. Çünkü içimizde cimri birisinin barınması mümkün değil. Barınabilir mi? Barnamaz. Barın. Yani bir gün ayak uydursa, ertesi gün o muhakkak file verecektir. Allah bizi de neslimizi de böyle kötü hastetlerden uzak kısın, kardeşlerim. İmanla kendisini mamur eden cimriliğin cihaletinden ancak temizlenebilir. Yeryüzünün zarretlerinden kurtulabilir. Mefate karşı duydukları hırslı kaydından vazgeçebilir. Çünkü iman sahipleri Allah'tan maldan ve daha üstün bir şey umabilirler. Bu umulan şey Allah'ınız zasıdır. Mümin kalp, mal ile değil imanı ile ancak mutmain olur. Bu umulan şey Allah'ınız zası olmasa asabi ile kardeşlerin Allah yolunda bir mümin bir şey infak etmekten, sadaka vermekten asla korkmaz, aç kalırım, yok kalırım düşüncesine ne yapmaz, saplanmaz. Kendi hiçbir şey değilken Allah onu meydana getirmiş, vücut, göz, kart, lisan sayısız nimetleri bağışlamış ve mal sahibi yatmıştır. Bunların hepsi Allah'a aittir. Öyleyse Allah'a güvenen birisi, Allah'a tevekkül eden birisi, Allah yolunda ve Allah'ın rızası için malını infak etmekten ne yapmaz? çekilmez, korkmaz, cimrilik belasına düşmez. Bakın, abraş, kel, kör kısasına da dikkat edin. Onların bir imtahanı söz konusu. Sadece Allah Azze ve Celle onların hastalığını gidermiyor. Yani abraş'ın, kelin, körün hem abraş hastalığını, hem kelliğini gideriyor, hem körlülüğünü ne yapıyor? Gideriyor. Ve bunlara birer çift hayvan hediye ediyor ve bereketli kılıyor bir melek vasıtasıyla. Daha sonra onların yaşantısı normale döndüğünde malları çoğaldığında Allah onlara aynı meleği ne yapıyor? Bir、e, imtihan için gönderiyor. Kim kazanıyor? Anadan doğma ama olan kazanıyor. Abraş ve Kel ne oluyor? Daha önce Abraş ve Kel olan Allah Azze ve Celle onlara ne verdiydi? Bir çift sığır, bir çift deve. Sadece onlar istiyor verdiğini, çoğalanları değil. Bunlar benim çalışıp kazandığımın karşılığı, baba mirası değil diyerek vermeye ne yapmıyorlar? Yanaşmıyorlar ve mallarında cimrilik yapıyorlar ve gelen melek onlara ne diyor? Ben size Allah'ın gönderdiği bir elçiyim ve Allah sizi imtihan etti. Siz imtihanı kaybettiniz deyip Onlara bet dua ediyor ve mallarını tekrar kaybediyor. Kel kelli ne avraş avraştığına ne yapıyor? Geri dönüyor. Ama imtahanı kazanıyor. O da ona da melek ne diyor? Allah'ın benim sana benim sana Allah'ın beni Allah'ın sana gönderdiği ben bir meleğim. Sen imtahanı kazandın ama arkadaşların ne yaptı? Kaybetti diyor. O da diyor ki benim gözüm yokken Allah bana göz verdi. Malım yokken Allah bana mal verdi diyor ve Allah da onun malını ne yapıyor? Bereketli kılıyor. O da imtihanı kazananlardan oluyor. Demek ki kardeşlerim imtihanı kazanan insanın、e, başına gelen akıbetiyle kaybeden aynı değil. Bir de dikkat edin. Şimdi bu bize bildirilmese o kelin, abraşın, amanın kıssasına o meleğin bir insan olarak İmtihan vasıtası olarak geldiğini kim biliyor?、He? Kimse bilmiyor. Demek ki başımıza yaşam boyunca birçok bu türlü imtihanlar ne yapıyor? Geliyor.、E、çünkü biz hiçbir şeyimiz yokken Allah bize mal verdi, mülk verdi, sıhhat verdi.、Yani、birçok nimet verdi değil mi? Bu nimetleri Allah Azze ve Celle bir şekilde bizden ne yapacak? İsteyecek, imtihan edecek. Allah kazananlardan eylesin, yüz çeviren, inatlaşan, diriyenlerden eylemesin. Çünkü sevdiğiniz mallardan Allah yoluna infak etmedikçe diyor. Gerçek, kamil müminlerden olamazsınız diyor. Hele günümüzde şu ara biliyorsunuz o kadar çok Müslüman ihtiyaç içinde inim inim inlerken Müslümanların bu gibi meseleler de çok çok daha duyarlı olması gerekiyor. Allah hepimize... Hayır versin kardeşlerim. Evet. Gerçek iman eden, kalbi gerçekten imandan yoksun olursa bir insan infak etmeye veya sadaka vermeye teşebbüs ettiği zaman her defasında nefsinde bir cimrilik duygusu dalgalanmaya başlar. Hatta Bukhari Müslümü okuyan arkadaşlarımız bir rivayet var hatırlamıştır. Cimri Aynı savaşa giderken iki tane miyfergiyen, zırk giyen insan gibidir. Yani böyle bir yerden elini kaldırmaya çalıştığında o zırklar ne yapar? Devreye girerek ona mani olmaya çalışır. Yani cimrinin bu türü, yani kalbi gevşekse, tevhidi、e, zayıfsa, imanı zayıfsa, her seferinde bu cimrilik duygusu onu ne yapar? Sarar. Fakir düşeceğinden korkar, böylece infak etmekten vazgeçer. Sonra onun hayatı emniyetsiz, istikrarsız bir korku ve ihtiras cehennemi haline gelir. Ali radiyallahu anh'a çok güzel bir sözü var, hatırlar mısınız? Sakın ha diyor, hayır olan bir ameli geciktirmeyin. Aklınıza bir şey mi geldi? Hemen yapın diyor. Neden? Neden? Çünkü şeytan ona mani olur diyor. Veyahut nefsiniz ona mani olur. Hemen onu yerine getirdin. Yarın yaparım ederim. Bitti o iş. Gitti. Bakın böyle tasarladığınız yarın yapacağım dediğiniz kaç tane şey çöpe gitmiştir. Evet. Allah'a söz verdiği halde ahdine ihanet eden, verdiği söze vefa göstermeyip Allah'a karşı yalan söyleyen Hiçbir zaman kalbini münafıklıktan kurtaramaz. Ölçülü hareket etme İslam nizamının esaslarındandır kardeşlerim. Aşırı cimri davranmak dengeyi bozar. İslam dengesinin bozulması da insanın birçok şeyi bozmasına sebep olur ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede dediği gibi elini boynuna bağlayıp cimri kesilme Büs、bütün saçıp savurma yoksa pişman olur, açıkta kalırsın diyor İslah 29'da. Ali kibşallah merhaba Mustafa, hoş geldin. Nasılsın? Allah eli kiyasın. Amin Ejme. Evet, burada dikkat ederseniz ayeti kelime de cimrilikten bahsediyor. Elini boynuna bağlayan yani bir insan ne yapmaz? Hayır insan değil. Saçıp da savurma diyor. Yani elini bağladığın gibi saçıp da savurma. Dengeli bir şekilde ne yap? Hareket et diyor. Demek ki cimri insan da müsrif insanında varacağı yer aynı. Yani sadece cimrilik burada ne yapmıyor? Yerilmiyor. Hemen bir kelime daha çıktı. Müsrif. Bu da haram kılınan meselelerden bir tanesi. Evet. Cimrilliğinde, israfında sonu pişmanlıktır arkadaşlar. Bu da pişmanlık duygusudur. Her şeyin en iyisi orta halledir. Orta yol iman ahlakı ile küfür küfründe nedir? Sınırdır. Cimrilik cehaletten gelen kara bir lekedir. İsraf ise şeytanın işini yapmaktır. Müstifler şeytanın kardeşleri olarak tanıtılmaktadır. Evet. Allah işimizdeki aşırılığı, taşkınlığı, müsrifliği bizden alsın, hayrı ile değiştirsin kardeşlerim. Gerçekten önemli bir konu. Yani şunu basit bir, rastgele bir mevzu olarak ele almayın Allah için. Yani bir vaktimizdeki、e, israfı düşünün. Allah'ın dinini öğrenmedeki cimreliğimizi ve Allah'ın bize verdiği şu ömürdeki kullandığımız israfı, yani sırf kendi bize verilen ömürdeki harcadığımız, boşa geçirdiğimiz, lanet dayın böyle harcadığımız zamanımızdaki israfı düşünün. Bunların hesabı verilmeden şu ayakları ne yapmayacak? Allah'ın huzurundan ayrılmayacak. Evet, cimrilik Allah'ın kötülediği bir haslettir. İman eden bir kimse asla cimri davranıp, Mal yağmaz. Tamahkar davranamaz. Nefsinin cimriliğinden kendini kurtarması gerekir. Cimriliğin, tamahkarlığın son derecesi olarak Kur'an'da bir kelime daha vardır ki bu kelime şık, şık veya şıktır. Kelime güçlü bir kötüleme anlamında tamahkarlık ve cimrilik demektir ki Allah Azze ve Celle tegabin 16'da bildiriyor. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun, onun öğütlerini dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinizi olarak harcayın. Kim nefsinin cimrilinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir diyor. Evet, bu ayete göre cimrilik nefsin kendisinde bulunan bir beladır. Nefsi bu beladan ancak iman kurtarır. Allah'a vahyet gününe inanan insan İnfak ederek nefsindeki bu cahili lekeyi temizler, bu beladan kurtulur. Cimrilik belasından kurtulamayan insan, İslam'ı bir hayata aşina olamaz. İslami hayata alışkın olmayan cimriler, Allah'ın rahmet hazinelerine sahip olsalar bile, biter korkusuyla yine infak edemez, cimrilik eder. Halbuki Allah'ın hazineleri ne biter? Ne de tükenir. Ayet de var, hadis de var. Yani inananlar küfür edenler. Hepsi bir araya gelse, günümüzdekiler geçmiştekiler kıyamete kadar gelecekler. Hepsi Allah'tan bir şey istesin. Allah da hepsine verse. Allah'ın mülkünde ne eksiltir? Şu iğnenin suya batırıp çıkarttığı ne kadar aldı? İşte bu kadar. Yani inanan küfür eden. Kıyamete kadar gelecek bütün insana. Öyleyse insan nefsine cimrilik ne yapmayacak? Yapmayacak. Bakın cimrilik insanı hac gibi bir ibadetten hem de farz olan bir ibadetten ne yapar? Alıkoyar. Ümreden alıkoyar. Yani senin farzlarından bile alıkoyar. Hatta bir arkadaş geldi hanımının. biriktirmiş olduğu altınlarından bir sandık olduğunu sandık yaptırdığını söyledi babasından üç tane mina daire düşmüş dikmen gibi bir yerden ciddiyle kira alıyormuş her aldığı kirayı o büyük altın yaptırıyormuş benim bir ara benden zekat dersi istemişti arkadaşlar zekat dersini dinlettiriyor oturuyor sandığı açıyor vereceğe zekatı hesaplıyor. Tamam diyor, akşam vereceğim diyor. Sabah bunu götür, ihtiyaç içinde eklerini ver diyor. Sabah vazgeçiyor, vermem diyor. Ben bu zekatı vermem diyor. Geldi sabah kocası bunu anlatıyor. Yani düşünün, cimrilikte insan Allah'ın verdiği malı dahi ne yapamıyor? Veremiyor. Bak aynı aile anne babaları dışladılar, açsuzsuz alt ay bir soğanı haslet kaldılar. Yani o kadar da yokluk çekti bu aile. Daha sonra kadının anne tarafı şey, baba tarafından mal düştü. Yani fakirlikten biraz şeye çıktılar. Allah onlara mal verdi, imkan verdi. Bu sefer cimriliklerine başladılar. Yani insanoğlunun çok garip huyları var. Halbuki kendilerine yapılmayan bazı şeyleri、e、test edip, kendileri aşları, sıkıntı içindeki insanları bulup ne yapmaları gerekirdi? Onları doyurmaları ve Allah'ın rızasını kazanmaları gerekirdi. Çünkü hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle Resul'ün diliyle ne diyor? Ben aştım, doyurmadım, susuzdum, kandırmadım, hastaydım, ziyaret etmedin diyor. Kul diyecek ki diyor, Ya Rabbi ben seni nasıl doyurayım? Falan kulum aştı. Sen onu doyursaydın, beni onun yanı başında boğacaktır. Onun için kardeşlerim cimrilik insanı birçok hayırdan ne yaparmış? Alıkoyarmış. Allah'tan uzaklaştırır, cennetten uzaklaştırırmış. Evet. Kardeşlerim cimriliğin çok değişik bir psikolojisi var. Cimrilik maddiyat sevgisinin ağır basmasıyla anormal biçimde tasarrufa gitmek olduğundan bu tavır insandaki muhafaza içgüdüsünün bozulması fıtratın fesada uğramasına bu tür dünyevi meyil açgözlülük ve hırs münafıklığın çok bariz katmerli huylarından bir tanesidir yani öyle insanlar vardır ki kazandığı üç kuruşu harcayacağım diye akşama kadar kendini aç bile bırakır yemek bile ne yapmaz yemez. Ve bu tür insanlara bakın. Nerede birine beleş bir şey var hemen oraya ne yapar? Çökerler. Başka inanın namaz kılsalar, ibadet etseler ki bu da Müslümanların içinde olduğu için alışkanlık olduğundan oluyor.、E, bu insanların faiz belasına da çok rahatlıkla düştüklerinizi görürsünüz. Çünkü Mal hırsı onları öyle hale getirmiştir ki üç kuruş kazandıklarını güya Allah görmüyor ya haşa onlar ne yaparlar? Doğru faize oradan da mallarını artırma. Yani cimri insan birçok günahı da adeta ne yapar? Saplanır ve saplanmaya da devam eder gider. Evet ve bu tür dünyevi meyil açgözlülük ve hırs münafıklığın çok bariz, katmerli ahlaklarından, göstergelerindendir.、Evet. Allah bizlere hayır versin, neslimizi de korusun, Allah nefsimizin cimriliğinden bizleri muhafaza etsin kardeşlerim. Haset, hırs, boş gurur ile yakın münasebeti olan cimrilik, aynı zamanda psikolojik bir dengesizliği getirir ki, Bölgesel olarak bazı toplumlarda cimriliğin görülmesi, sosyal etkileşim gibi unsurların bağlamanın daha uygun olacağı değerlendirilmek gerekir. Bazı naslarda cimriliğin insan tabiatına yerleşen bir huyl olduğu ifade edilmektedir ki Allah Azze ve Celle deki eğer Rabbimin rahmet hazinesi hazinesine siz sahip olsaydınız. Harcanız harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. Zaten insan tabiatı gereği çok cimridir diyor. Okudunuz değil mi bu ayet? Bir daha okuyayım mı? De ki diyor. Eğer Rabbimin rahmet hazinesi sizin elinizde olaydı, onu kıstıkça kısardınız diyor. Doğru mu? Şimdi biz tevhid anlatırken. Tevhid-i Rububiye, Tevhid-i Luhiye ve Esma-i Sıfat diye ne yapıyoruz? Üçü ayırıyoruz. Bu Rububiye tevhidini anlatırken diğerlerinden ayrı bir özelliği var. Neydi bu?、Hı? Rab olması hasebiyle inanana, köfredeni yarattığı her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren Rab olarak veriyor. Yani kendisine ibadet etti, etmedi diye ne yapmıyor? Ayırdı etmiyor. Ama bu insanların elinde olsaydı ne olurdu? Zırnık vermezdi vallahi. Yani açlıktan hayvanları dahi ne yapardı? Öldürürdü. Bunlar benim değil ya da bana havladı, kötülük yaptı diye hayvanları bile ne yapardı? Öldürürdü. Evet demek ki insan cimrilikte haddi hududu yok. Bu ayeti kerime de cimriligin en haddini bildiriyor. Yani. Allah olsa bir insanın Allah'ın verdiği bu şey olsa ne hale gelirdi diyor. Demek ki Allah Hazreti ve Celle veriyorsa bu seni alakadar ne yapmıyor etmiyor. Sen de fazla keremden elin atıp ve cömert insan olacaksın. Vereceksin Allah'ın sana verdiği hazineyi hayırda ne yapacan değerlendireceksin. Rabbim hepimize hayır versin hayirden ayırmasın. Unutmayın ki Allah Azze ve Celle'nin o kadar inananız küfredeniz, yani Adem'den kıyamete kadar bir on kadar daha kim isterse versem mülkümden bir şey eksitmez diyorsa öyle mi sen şunu bir alacaksın. Yani malının tükenme korkusunu ne yapacaksın bırakacaksın. Bir ikincisi ayeti kerime de bir verdiğin zaman birden. Yedi yüze kadar sana ne var? Bir dönüş söz konusu. Senin görmediğin yerden bazı şeyler ne yapıyor? Dönüyor. Öyleyse cimrilikten insan ne yapacak? Kendini koruyacak. Cimrilik aynı zamanda nefsin kendisinde bulunan bir iptiladır. Nefsinin cimriliğinden kurtulmadıkça insanın rahata ermesi mümkün değil kardeşlerim. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erer diyor Allah Azze ve Celle. Hatta cimriliğin zaaflar arasında en köklü olanından biri olduğunu söylemek dahi mümkündür. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde ama o sarp geçidi geçmeye katlanmadı. O sarp geçidi ne olduğunu bilir misin? Bir köle ya da esirin bağını çözüp hürriyetine kavuşturmaktır. Veya açlık gününde... kıtlık zamanında hısım sayılan bir yetime veya yere serilmiş bitkin kimsesiz bir yoksuluğu yedirmektir.、Evet. Cimriliğin ruhtaki köklü tesirine temas eden bu ayette kardeşlerim, bir kölenin azat edilmesi, kıtlık zamanında bir yetimi fakiri kurtarma adeta sarp bir yokuşu tırmanmaya ne yapılmıştır? benzetilmiştir. Cimriliğin ruhta olan en köklü bir zaaf olduğunu izalesinin başarılması için çok büyük bir çabanın gerekeceğini ne yapıyor? Allah Azze ve Celle kitabında bize bildiriyor. Bu konuda gelen kıssaya baktığımızda altın madenden kazmak ile çıkar. Cimrinin elinden ise canını almakla çıkar. Şu kılamayı açıverin. üştmeyin insanları. Bir daha okuyayım mı? Sadenin çok güzel bir sözü bu. Altın madenden kazmaklan çıkar, cimrinin elinden ise canını almaklan çıkar. Anladınız mı? Osman anladın mı? Şimdi anladın değil mi? Evet. Bu duygunun insanın ruh alemindeki köklülüğüne ve insanın Mala ne kadar hırslı olduğuna ne yapar? Dalalet eder. Bir gün kardeşler işe giderken kuyumcuların orada bir soyguna denk geldim. Kuyumcuyu da tanıyorum. Dışarıdan baktım. Herkes bakıyor zaten. Adam kafada bir sıktı. Dedim bakayım ne olacak. İçeriye girdi bir de içeride sıktı. Sonrasını kuyumcu arkadaş olduğu için kendisinden dinledim. Normalde kuyumcuların hepsinde otomatik silah vardır, yani devletin izin verdiği ruhsatlı tabanca dışında otomatik silahları vardır. İçeriye girdiğinde işçiği gözüne bakıyor, yani torbaya atıyor, doldurun lan diyor, yoksa vururum diyor. İşçi patronun gözüne bakıyor, doldurun verin diyor. Yani göz etse herkesin elinde silah var. Neyse adam tek girdi halde, bunların içinde dört kişilermiş. koymuşlar. Neyse geçmiş zaman limitini de söyleyip, önemli değil. Verdim, gönderdim diyor. Şimdi ben içeriye girdim. İşçi patrona kızıyor. Biz diyor bir kuruş istesek vermezsin diyor. O diyor ki bensin, canınızı kurtardım diyor. Eğer diyor vermeseydim, adam zaten sıktı. Ya sana sıkacaktı ya da bana sıkacaktı diyor. O an diyor ben, malım gitsin, canım Dursun dedim diyor. Anladınız mı? Yani eğer mala tamah eden bir kuyumcu olsaydı canından ne yapardı? Olurdu. Adam zaten göze ne yapmış? Almış. O onu ne yapacak? Vuracak yani. Hem dışarıda sıkmış hem içeride sıkmış. Yani sana sıkmaktan ne yapmaz bu? Geri durmaz. Adam parayı almış, gitmiş. Neticede kayıplara karıştı. Ama işte insan cimriliği kendi canından dahi olmasına ne yapar sebep olur ki imanının gitmesine kadar da ne yapıyor sebep oluyor Allah bizi böyle meselelerden korusun kardeşlerim yani Sadinin dediği Allah kendisine rahmet etsin altın madeninden kazmaklan çıkar cimridin elinden de canını almaklar doğru mu Serdar gene birini düşünüyorum ama benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? <gülüyor> Evet aklıma niyeyse ilk o geliyor. Hadislerde cimriliğin ruhu kemirerek büyük günahlara sürüklediği vurgulamakta ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bak bu hadisi dikkatli dinleyin. Cimrilikten sakının zira cimrilik sizden öncekleri davet etti. Birbirlerinin kanını akıttılar. Yine kendi taraflarına çekti haramı helal ettiler. Onları kendi tarafına çekti. Sılayı Rahmi akraba bağını ne yaptı? Kesti, attı diyor. Müslümanın Kitabı, bir de Ahmet'in müşnetinde gelen rivayet. Ev.、Evet. Bakın, hem birbirlerini öldürmüşler, hem ne yapmışlar? Haramı helal saymışlar, hem akrabalık bağını kesmişler. Yani aşama aşama cimrilik ne yapmış? İnsanları cehenneme adım adım getirmiş. Ayrıca cimriliğin, geçmiş ümmetlerin helak sebebi olmakla birlikte dini tahrif sebeplerinden de bir tanesi olduğu ifade edilmektedir kardeşlerim. Hani birçok sohbette naklettiğimiz gibi adamın biri ben hacca gideceğim, hiçbir şey götürmeyeceğim, Allah'a tevekkül edeceğim diyor. Adamı Ahmet'e getiriyorlar. Ahmet diyor ki kervandan gitmeyeceksin tek başına gideceksin Allah'a tevekkül edeceksin diyor. Adam diyor ki yok diyor ben kervanın yanında gideceğim Allah'a tevekkül edeceğim hiçbir şey götürmeyeceğim. E desene diyor sen kervanın malına te tevekkül ediyorsun. Yani Allah'a tevekkül etmiyorsun. Yani cimrilik hakikaten büyük bir bela kardeşler. Allah bizi cimri olmaktan beri buyursun. Bu hastalığı bizden ve neslimizden alsın. Eğer bir insanın dininin gitmesine, dininin tahrip olmasına götüren bir huysa, bundan uzak durmak gerekiyor. Aman cimrilerden sakının, zira sizden öncekileri cimrilik helak etti, cimrilik onları kan dökmeye haramı helal tanamaya sürükledi diyor Ali sallallahu aleyhi ve sallam. Tabi İslam'da bir kayıde var. Her şey zıttı inan kayimdır. ゲジャワーサーギュントゥスダワー。ジェネットワーサージェネンダワー。イマンワーサーキュ t i ダワー。エジムリックワーサーエンファクダワー。ジョメティックダワー。ハンギスネタルビスジョメテッラートゥィスラームチョクジョ Onu tarif ederken sahabe ne diyor? Ramazan ayında rüzgardan daha da hızlıydı diyor. Biz öyle bir peygamberin ümmetiysek onun ümmeti olduğumuzda ne yapmak zorundayız? Göstermek zorundayız. Çünkü bir insan hani bazen görürsünüz duvarda bazı levhalar var. İşte bu mühendis, bu doktor, bu hemşire olduğunu ne yapıyor? Bir diploma yapıyor. Gösteriyor.、E, onun sadece oradaki、e, asılı olan diplomasıyla sınırlıysa, ameli yoksa onun diploması hiçbir işe yani bir kağıt parçasından öteye ne yapmaz? Gitmez. Ama oradaki asılı olanla yaşantısı aynıysa o zaman o diploma nedir? O insana değer kazandırır. Aynen cömert insan da...、E, Cömertliğini ne yapacak gösterecek. Kardeşlerim, cömert el açık ikramcı Kerem sahibi demektir. Cömertlik sehavet, ikram, ihsan ve yardım alışkanlığı anlamındadır. Cömertlik insanın sahip olduğu imkânlardan muhtaşlara meşru ölçüler dahilinde ve Allah rızasından başka hiçbir gaye götmeden ne yapmak yardım etmektir. Ve cömertlik insanın ruhunun melekelerinden bir melekedir. İnsanın ta kalbinden、e, gelendir. Eğer içinden gelmiyorsa o insana da aynı zamanda nedir? Bir zehir olur. Mesela adamın birine fakirmiş, biri tutmuş elbise almış, biri tutmuş ayakkabı almış, yolda gidiyormuş, lan güneşte gözme, lan çamura basma adamı yazsan... Kına gelmiş, ne verdilerse atmış, şey olarak eve dönmüş. Yani eğer bir şey yapacaksan bu senin gönlünden gelecek. Gönlünden gelmiyorsa yaptığının da hiçbir şeyi nedir? Faydası yoktur. Eğer insan verirken hani müminin alametlerinden birisi nedir? Sağ elinin verdiğini, sol eli ne yapmayacak? Hissetmeyecek. Yani infak da yaparken, cömertlik de yaparken ne yapacaksın? Bunu yapacaksın, ezmiyacaksın. Karşıdakini şey durumuna ne yapmayacaksın? Düşürmeyeceksin ki o da sana ne yapacak? Duayedecek. Allah bizlere hayır versin, hayirdan ayırmasın. İhsan da bulunma bize Allah'ın verdiği en güzel melekelerden bir tanesidir. Bunun kadri kıymetini bilelim kardeşlerim. Kend zaten rızık veren kimdir? Allah'tır. Allah Azze ve Celle ayet kelamede dediği gibi ben sizden rızık istemiyorum ki sizi doyuran benim diyor. Öyleyse doyuran, yediren, içiren mal mülk veren Allahsa ki öyledir. Öyleyse bunun bizde ne yapalım? Hayra dönüştürelim. Hayri ne yapalım? Artıralım ve nefsimizin cimrilinden korunalım. Cömert insanlar olalım kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle fazla kereminden verir. Biz de ne yapalım? Onun kulu olduğunu ispat edelim kardeşlerim. Evet, cömertlik de derece derecedir ki kardeşlerim. Kime insan vardır malının bir kısmını dağıtan? Bu şekilde cömertlik yapar. Kimi insan vardır malının çoğunu dağıtıp geriye çok azını bırakıp onunlan geçinen vardır. Kimi de vardır tamamını Allah yoluna dağıtır. Allah azze ve celleye dua eder. Ya Rabbi bana şunu gönder ben sana muhtaçim der. Bakın mesela Ömer radıyallahu anhından Ebu Bekir radıyallahu anın arasındaki yarışmayı düşünün. Ömer radiyallahu anh ne diyor? Ben Ebu Bekir ile diyor. Hayır da hep yarışırdım diyor. Onu geçmeye çalışırdım. Bir gün sordum diyor. Sen geridekleri ne bıraktın? Hiçbir şey diyor. Allah'ı ve Resul'ü bıraktım. Vallahi bir daha ben seninle yarışmayacağım. Çünkü ben malımın yarısını bıraktım diyor. Yani cömertlik de nedir? Parça parçadır. Veyahut bir gün kıtlık zamanı Osman radiyallahu anh kervan yüklü olarak geliyor. Hemen Medine'nin dışında insanlar Osmanlı karşılıyor, diyor ki malını bize sat. O da diyor ki bugün bire yedi yüz verene satacak. Tabi onlar maddi olarak algılayıyor, diyor ki Osmanlı'mda tamahker olmuş diye ip vazgeçiyorlar. Eve geldiğinde hanımı soruyor, ne getirdin? Unuttum diyor. Keşke bir hizmetçi gönderseydin de eve bir şey ayıraydım ya diyor. Yani fakire fukara'ya. Getirdiği bütün kervana dağıtıyor, kendi ve aç kalıyor. Yani cömertlik, yani Allah için verme böyle olacak kardeşler. Boşuna demiyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Osman ne yaparsa yapsın, cennet ona haklıdır. Evet. Allah bizlere böyle ahlak nasibessin kardeşlerim. Ali sallallahu aleyhi ve selam insanların en güzeli, en cömerti ve en cesuruydu. Kendisinden bir şey istendiği zaman kesinlikle hayır kelimesi onda yoktu. O şöyle buyurmuştur. Cömert Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın, cehenneme uzaktır. Cimri Allah'a uzak, cennete uzak, insanlara uzak, cehenneme yakındır buyurmuştur. Allah bizleri cennete yakın olan samimi buyurmuştur. kullardan eylesin cömert cahil cimri abidden Allah'a daha sevgilidir buyurmuştur evet kardeşlerim dinimiz ikram hürmet yardım edilecek kimseleri sıraya koymuş ve bu sıraya uyurmasında ne yapmıştır emretmiştir Allah'a ibadet edin ibadetinizde ona hiçbir şeye ortak koşmayın anaya Babaya, akrabaya, öksüze, yoksula, yakın komşuya, uzak komşuya, yanında bulunan arkadaşa, yolcuya, elinizin altında bulunanlara iyilik yapın. Allah böbürlenen insanları sevmez. Nisa 36'da. Yani yapacağın ikramı da ne yapmış Allah Azze ve Celle ölçüye koymuş. Öyle insanlar vardır ki kendi eşi, çoluğu, çocuğu ihtiyaç içinde gider başkasını giydirir, yedirir, içir olmadı. Veyahut hadis-i şerifte sizin en hayırlınız eşine ve çocuklarına en hayırlı olandır diyor. Yani başlayacağın noktayı dengeleyerek ne yapacaksın? Götüreceksin. Eğer bu denge yoksa o zaman başka şeyler ortada vardır. Ne vardır mesela? He? riya vardır, gösteriş vardır. Eğer Allah'ın söylediği şu sıralama ki fıtrate de uygun bir sıralama, bu uygulanmıyorsa ortada riya vardır, başka bir şey yoktur. O da insana hiçbir fayda sağlamaz. O da ayrı bir mesele. E, özellikle anaya babaya yumuşak, güzel söz söyleme ne yapılmıştır, emredilmiştir ki bu duruma göre muamele, onlara ikram, hürmet konusunda. yapılacak en güzel davranışlardan bir tanesidir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ayşe annemiz diyor ki, şüphesiz Allah-u Teala insanlara bazı dereceler tayin etti. Bizim de bu derecelere uymamız lazım. O fakir bir ekmeğe razı olur. Halbuki zengin, ona verdiğimiz ekmek de vermek bize yakışmaz diyor. Evet, Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve selam evlerinden birine girdi asabı da girdi ev misafirlendi oldu sonra Celil bin Abdullah elbeceli geldi yer bulamadı kapıda oturdu Ali sallallahu aleyhi ve selam hırkasını çıkardı ona verdi ve bunun üzerine otur dedi Celil onu aldı yüzüne sürdü öpüp ağlamaya başladı sonra katlayıp Ali selam'a verdi ve şöyle dedi. Senin elbisen üzerine katiyen oturmam, bana ikram ettiğin gibi Allah da sana ikram etsin. Aleyhisselatü Vesselam sağına soluna baktı ve şöyle dedi, size bir topluluğun büyüğü gelince ona ikram edin buyurmuştur. Evet, yine Aleyhisselatü Vesselam süt annesi geldiğinde hemen hırkasını sırer, merhaba ey anne der, onu ne yapar ağırlardı veyahut yolda giderken Ölen eşi Hatice'nin arkadaşlarına denk geldiğinde hemen devesinden iner, yeleğini çıkarır, yere serer. Onlara ne yapar? İzzet ikramda bulunurdu. Yani bu da Müslüman'ın şiarlarından bir tanesidir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Biliyorsunuz müminler aynen kenetlenmiş, saf saf dizilmiş ve bir duvarın elemanları gibidir. Eğer bir mümin açsa, o aç olan müminini tok olan ne yapmak zorundadır? Doyurmak zorunda ve o açı bulmak zorundadır. Kenetlenmiş bina, kenetlenmiş duvarın göstergesi budur. Sevgi, kardeşlik duygusu ona ne yapacak? İnfaqa mani olmayacak, cömertliğe mani olmayacak. Bu kardeşliğin nedir bir göstergesidir? Ve Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde eğer Medine'nin ensarı cimrilik yapsaydı, paylaşmasaydı evlerini, yurtlarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisiyle ve arkadaşıyla paylaşmasaydı bu din bize gelir miydi? Bakın örneklere işte malın yarısı senin diyor. İşte eşlerim hangisini beğenirsem boşayım iddetinden sonra diyor. Senin diyen ne yapmıştır? Sahabeler çıkmıştır ki ve bu örnek davranışlar İslam'ın kenetlenmesine bir binanın elemanları gibi saf saf kenetlenmiş olmasına ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Ama cimrilik olsaydı orada ne olacaktı? Bir gedik açılacaktı ki bu gedikte şeytanın da oraya nufuz etmesiyle tamir edilemez hale gelecekti. Ve bizim Şu anda cemaat olma ve cemaatin ruhu, birliği, beraberliğin göstergesi de ancak cömertlikten ikramdan geçer. Bakın Ramazan ayında bir şey denedik, ne yaptık? Her gün iftar verdik. İnsanlar ne yaptı? Kaynaçması, birbirini devamlı görmesi, birbirleri muhabbeti, sevgisi ne yaptı? Arttı. Çünkü Ramazan ayı farklı bir ay. yapılan her türlü ikram hayır, insana ne yapar? Hayır getirir kardeşlerim. Ama hangi ay olursa olsun cimri, yine cimriliğinde Ramazan ayı bile olsa ne yapacaktır? Devam edecektir. Allah bizlere hayır versin. İmanımızı artırsın. Çünkü iman artması hayır amellerin, güzel amellerin de artmasına sebep olacaktır. İmanın eksilmesi ise insanın cimriliğinin artmasına sebep olacaktır. Evet. Kardeşlerim, infak, sadaka, Allah'a ibadetin öylesine bir parçasıdır ki, onsuz din olmaz. Bir daha tekrarlayayım cümlemi. İnfak, sadaka, Allah'a ibadetin öyle bir parçasıdır ki, bunsuz din olmaz. Hayatta kalmaz ve ikame edilemez. Evet. Bir insanın gönlünde yaktığı iman ışığının devamı ancak namaz, infak ikilisiyle yürür. Acaba benim imanım hangi durumda diye düşünüyorsanız namaz ve infaktaki seviyenize bakın. Namazınıza ve yaptığınız infaka göstergesi sağlamlığı neyse seviyenizde o. Yani imanın sağlaması ve göstergesi Bu iki temel göstergededir. Hani benim arabam yok ama arabaya bindim hemen adam şöyle bir bakıyor ya, depoya bakıyor. Göstergeye bakıyor ya, işte bu da sizin göstergeniz. Önem verdiğiniz müddet de sizin de imanınızın nerede olduğunu anlamanız mümkün. Eğer bunda nasibiniz yoksa, iman ışığınız ya sönmüş ya da sönmek üzere. Genelde infak Müminin kendisinde mevcut her nimeti başkalarına yansıtması, başkalarını o nimetlerden yararlandırması demektir. Her türlü mali yardımlarla davranış biçimindeki yardımlar infak kavramının içine girer ki infak paradan, maldan olduğu gibi ilimden, güzel sözden, güler yüzden de olur. Ayrıca Sağlığın, saadetin, gençliğin de infakı vardır ki infak farz olan cihadın da aynı zamanda bir şubesidir kardeşlerim. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Müminler bilir ki sahip bulundukları şeylerin yaratıcısı kendileri değil. Bunlar rızık olarak Allah Azze ve Celle'nin bahşettiği bire nedir? İkramdır. İşte bu itiraf ve şuur neticesinde müminler fakir ve zayıf kimselere karşı iyilik ve ikram kapılarını açmak zorundadır. Allah hepimize hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam malda zekattan başka bir hak yoktur derken infakı, sadakayı Allah senin imanına ne yapmıştır? Bırakmıştır. Bugün farz namazlara özen gösteren insan Nafilelere dikkat ettiğindendir. Nafilelere dikkat etmeyin. Farzlarda da fire vermeye başlarsınız. Bakın Ramazan ayı geldiğinde sürekli nafile oruç tutan bir insanın Ramazan ayında hiç zorlandığını gördünüz mü? Çünkü alışmış vücut. Ama hiç nafile oruç tutmayan insanların Ramazan ayı geldiğinde şöyle bir tökez dediklerini görürsünüz. Doğru mu? İşte İnfak ve sadakada yarışan insanların zekatta hiçbir sıkıntıları ne yapmaz? Olmaz. Hayatlarında infak, sadaka olmayan insanların zekattan da nasipleri yoktur. Hesabı nedir? Nisabı nedir? Hangi maldan nereye nasıl verilir? Bundan bile haberleri nedir? Yoktur. Halbuki her Müslümanın zekatı oturup inciden inceyi hesaplamayı ne yapması yapıyorsa bilmesi gerekir. Sen her gün namazı Tekbiri ne zaman alacağım? Rükü'ye nasıl gideceğim? Ne okuyacağım diye soruyor musun? Sormuyor. Niye? Yapıyorsun. Bir sefer sorarsın. İki sefer sorarsın. Öğrendi mi? Bitmiştir. Zekat da böyledir. Ama Allah'ın hakkı olan, fakirin, fukaranın hakkı olan, ihtiyaç içindeki olan hakkı olanı vermeyenlerin gösteriş için, birbirlerini, birilerini menmun etmek için yaptıkları israflar nedir? Had safalıdır. Allah nefsimizin taşkınlığından bizleri korusun. İnşallah haftaya sadakanın sadakatten olduğunu ve ne kadar büyük hayırlar getirdiğini bunun üzerinde biraz devam edelim. İnşallah Rabbim öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Cimrilikten bizleri korusun. İkram sahibi, cömert samimi insanlardan neylesin? Başkaları ihtiyaç içindeyken, kendimiz ihtiyaç içindeyken, ihtiyaç içinde olsak bile, onların ihtiyacını tereddütsüz gideren samimi kullardan neylesin bize? Rabbim hepimize hayır versin, hayırlı kullarından neylesin? Sevdiği amellerin sevgisini, sevdiği insanların sevgisini versin. すいません。